İçkili otellerde kalmak ve yemek yemek caiz midir? İçkili otellerde e, kalmak, yemek yemek caiz midir? Mecbur kalmadıkça böyle bir mekanda kalmamak lazım. Ama kaldıysak, orada kalmamız icap ediyorsa. Bunların verdiklerinin çoğu bu haramdan teşekkür etmediği için e, yediğimiz, içtiğimiz şey için de haram diyemeyiz. Ama elden geldiği kadarıyla e, içkinin satılmadığı yerlerde kalmaya dikkat etmek lazım.